Oh, oh, oh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletdalegul.tvcom.tr ve Dalegul TV WhatsApp hattı üzerinden gelen sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulübesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizlerin sorularınızı buradan bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki daha önce yapmış olduğumuz birçok programımız var. Soru-cevap şeklinde ve öğrenmek istediğiniz birçok soruyu da oradaki arama butonuna girerek istemiş olduğunuz, öğrenmek istemiş olduğunuz soruyu yazarak da oradan cevaplara ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Rabbim cümlemize iyilikler ısrar etsin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemize. İlk sorumuz e, hocam ben kuyumcuyum. Bazı özel siparişler alıyorum ve kişiye özel bilezik, kolye vesaire yaptırıyorum. Altının vadede satılmayacağını da biliyorum. Sorum şu. Bu gibi şahsı özel yaptırılan takıları kişi sipariş verdiğinde önceden bir miktar para alıyorum almamazlık yapmasın diye aksi takdirde o ürünü hurdaya veriyorum satamıyorum. Aldığım bu ön ödeme caiz olur mu? Gaunetibillah inne şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualdan anladığımız kadarıyla bazı ürünler var ki tezgaha konuluyor ve herkes talip olup alabiliyor. Ancak bazı ürünler vardır ki şahsa özel dizayn ediliyor. İşte isminin yazılması gibi veya onun isteklerine hitap etmesi gibi bu da o şahsa talip ettiğinden dolayı diğer insanların ona talep etmesi mümkün olmayabiliyor. Buna göre işte kuyumculuk yapan altın sektöründe bulunan bir firma yani bir dükkan kişi geliyor, ondan kolye sipariş veriyor veya da işte künye alacak. Ancak üzerinde isim yazılmasını veya bazı şekiller yapılmasını talep ediyor. Tabii bunun caiz olup olmaması, erkeğin kullanılması doğru mudur değil midir? Bir bahsediyor, onlardan bahsetmiyorum. Yani biz meşru çerçevede meseleyi değerlendirelim. Bir bayanın böyle bir talepte bulunduğu veya da bir adam eşine bir künye alacak. ismini yazdırıyor, şunu yazdırıyor veya bunu yazdırıyor. Onu da o anda yazıp veremiyor, işte atölyeye göndermesi gerekir, atölyede ona bir işçilik yapılacak. Burada şimdilik satış yapsalar, yani bizatihi altın üzerinden satış yapsalar, altını teslim etmesi gerekir. Çünkü icap ve kabul gerçekleştiği zaman altın alışverişlerinde buna sarf deniyor, bu peşin olmalıdır, hı hı. veresiye olmaz. E, o anda vermesi gerekir. O anda veremiyor çünkü üzerinde bir takım işlemler yapılacak. E, bu durumda iyi tamam yarın gel o zaman bu alışverişi yapalım dediği zaman da muhtemeldir ki kişi sipariş verir, istediği şekilleri söyler. Ama yarın gelmezse kuyumcunun yapmış olduğu masraf kendisine zarar olacaktır. Çünkü onu vitrine koyup satamayacaktır. Bu durumda ne yapılsın? İşte e, sual eden kardeşimiz diyor ki bir ön ödeme alsak. Yani işte fiyat ne kadar? Örneğin 1000 lira bir fiyatı var. 100 lira, 200 lira Kapalı. ben ön ödeme alayım. Almış olduğum ön ödeme e, mukabilinde o kişiyi bir bağlayıcı olsun. Geldiği zaman kalanını alıp malını teslim edeyim. Neticede burada bir vade söz konusu olur ki bu caiz olmaz. Hmm. Ki sualedenin de zaten burada bir problem olduğunu algılamış ki bunun sual sorma ihtiyacı hissetmiş. Evet. E peki ne yapılabilir? Yani gerçekten burada karşı tarafı da mağdur etmemek gerekir. Eğer ürünümüz altın olmasaydı, işte örneğin bir terziye cübbe siparişi verseniz veya bir gömlek siparişi verseniz, bu insan parasını peşinden talep edebilir veya bir kısmını peşin talep edebilir. Çünkü burada vadenin zarar vereceği bir ürün değil. Evet. Ama konu altın olunca, yani sarf aktı olunca böyle yapma imkanı yok. Peki bu insanı nasıl koruyacağız? Gerçekten karşı tarafı bağlayıcı bir durum olması lazım. Burada birkaç yol izlenebilir. Mesela kişinin satacağı ürün, orada vitrinde hazır bir ürün ve üzerine bir takım işlemler yapılıyor ise satışı o anda yaparlar. İşte örneğin şu künyeyi, şu kolyeyi 1000-1500 liraya, liraya sana satıyorum, şöyle şöyle üzerinde işçilik de yapacağım deyip aktif peşin bitirir ve kişinin kolyesini adama teslim eder parasını alır. Alışveriş biter. Hı -hı. Daha sonradan üzerinde yapılacak o işlemle alakalı ona emanete bırakır. O kimse onu yarın öbür gün ne zaman işte yapıp teslim edecekse problem ortadan kalkar. Hı -hı. Ama tabii tayin ettirmemiz durumundadır. Yani şu kolyeye veya şu bileziğe bu işlemi yapacaksın. Hı -hı. Ama bana işte tahayyülümde işte bir çizim getirin. Şu şu vasıflarda bir takı yapacaksın ama vitrinde onun emsali yok, onun benzeri yok. Hı -hı. Yani şunu alıp da üzerine bir işlem yapmayacağız. Direktmen e, atölyeden o şekilde ortaya çıkacak. Böyle bir durum olursa e, ne yapılabilir? Çünkü burada alışverişi yapabilme imkanı yok. Burada işte ön ödeme almak sıkıntı olacaktır. Çünkü istisna hakkında yani sipariş hakiklerinde e, vade caiz olabilir. Ama bu sipariş altına tahallük ediyor ise, sarf aklına tahallük ediyorsa vade olmamalıdır. Evet. E, peki bu e, nasıl bir önlem alarak kişiyi koruma altına alabiliriz? Burada belki e, kapora diye ifade edilen halk arasında e, fıkıh karşılığı olarak arbun diye ifade edilen bir işlem. Ama burada kapora iki şekilde düşünülebilir. Satım bedeninden bir bölüm olarak Kapora. Hı hı. Yani fiyatı bin liraydı. Bin liranın yüz lirasını ön ödeme olarak alayım. Veyahut da alınan ödeme tamamıyla bağımsız. Fiyatla alakalı değil. Yani biz bir alışveriş yapmadık. Hı. Alışveriş yapmaya dair bir taahhütleştik, bir vaatleştik. Ama vaat lazimi değildir hukuksal anlamda. Ama in da lazimidir. Ama senin bana vermiş olduğun bu vadın'a mukabil yani alacağım diyeceğinden dolayı ben bir masraf edeceğim. Üzerinde bir işçilik yapacağım. Bu konuda kendimi sağlamı alabilmek için bana bir pay ver. Vereceğin para semenden bir bölüm değil. Çünkü ortada bir alışveriş yok. yok. Bildiğimiz klasik kapora. Hı hı. Ee, böyle bir durum belki burada söz konusu olabilir. Tıpkı ne gibi? Ee, Depozito gibi evinizi kiraya veriyorsunuz. Hı -hı. E, vermiş olduğunuz kişiden diyorsunuz ki bana işte 2 aylık veya 3 aylık e, de, ücret olarak depozite vereceksin. Ama ben bunu aydıktan hesap etmeyeceğim. Çıktığın zaman ben bunu sana tekrardan Hı -hı. iade edeceğim. Peki ne olarak alıyorsun bunu? Bir nevi rehin. Hı -hı. Neye rehin? Hı -hı. Muhtemel çıkması e, muhtemel olan bir zarara. Hı -hı. Yani evime işte boyasını bozarsan, dolaplarını kırarsan, şöyle yaparsan, böyle yaparsan veya elektrik su faturası binerse gelirse bu bunu sen ödemezsen bunu buradan karşılayacağım Yani olmayan bir borca olması muhtemel olan bir borcu olmuş gibi kabul ediyorsun ve ondan bir rehin alıyorsunuz Oysa bu bağlamda baktığımız zaman bizim klasik kaynaklarımızda böyle bir rehin anlayışı yoktur Bu zamanın gerektir gerektirdiği bir akit yapısı yani burada belki bir istihsandan bahsedebiliriz. Yani örf ile sabit olan bir istihsandan bahsedebiliriz. Burada da aynı şeyi değerlendirme imkanımız var. Yani aldığımız bedel satım bedeli değil... Tamamıyla ben bir işlem yapacağım, beni zarara uğratma yani sözünün arkasında tut diye kişiye bir müeyyide olsun, hı hı. gelmesine teşvik olsun ve bu şekilde ondan bir kapora alırım. Ama dediğimiz gibi alışverişi yapmadık bunu özellikle vurguluyorum. Evet. Bir kapora alırım ve o kişi yarın öbür gün benim demiş olduğum tarihte geldiğinde ürününü teslim edip o anda akit yaparız. O anda akit yaptığımız zaman onun bize daha önceden vermiş olduğu içeride bir parası vardı. O da benim aslında ona bir borcumdur. Onu ben rehin olarak almıştım. O da benim bir borcumdur. Onun da bana şu anda borcu olacak alışveriş yapmamız üzerine. O zaman onu da hesap ederek üzerine kalan bedelli bana öder. Malını teslim ederim ve böylece alışveriş peşin olarak yapılmış olur. Bunu bu şekilde halletme imkanı var. Hı hı. E, tabii o kaporanın yakılıp yakılmama meselesi belki bu sefer gündeme gelecektir. Evet. Yani karşı taraf e, dediği günde gelmedi veya hiç gelmedi. Sizde yapmış olduğunuz bir zarar vardır. E, peki ben bu parayı e, bana helal olur mu? E, en azından zararımı bundan karşılayabilir miyim? Bu noktada Hanefi mezhebine göre bu tabii doğru değil. Ama e, dedik ya e, zamanın gerektir diye ve bu ödeme sorumluluğunda sıkıntı veren ve Mecelle hüküm maddeye baktığımız zaman tadil heyetinin de daha sonradan e, buna dair olan ihtiyacı da göz önünde tutarak Hanbelilerde var olan bu fetva doğrultusunda Hı. bunun yaygınlık kazandığını fetva verdiğini görmekteyiz. Aynen. Mecelle'de de bunu görüyoruz. Kanifiye göre yazıldığı halde o yüzden bu genelleme olarak değil de belki şahsa özel olarak böyle bir fetva verilebilir. Ee, o da dediğimiz gibi yani zararını onunla karşılama. Çünkü e, siz onun isteğine mukabil bir işlem yaptırdınız. Şahsa özel ama onu vitrine artık koyamayacaksınız çünkü şey almadı. Ee, ne olacak? Bu hurdaya gidecek. Hurda altın olarak gidecek. Bu sefer yapılan işçilik tamamıyla Hı. çöp olacak. Evet. O işte benim cebimden çıkacak olan parayı ondan tahsil etmiş oldum. Hı. Çünkü o kişiden sebep çıkmış oldu. Evet. E, bu bağlamda olabilir ama e, birinci şekilde olursa bu daha güzeldir nedir o vitrinimde var olan bir malı bir e, altını takıyı satıyorum Parasını alıyorum, ürünü ona teslim ediyorum. Daha sonradan o ürünü bana emanet olarak verip üzerinde istediği işlemi yapıyorum. İşlem yazma vesaire falan. Bu şekilde olursa zaten kapora olayına hiç girmeye gerek yok. Direktmen peşin satışı yapılır. Alacak verecek kalmaz. Kişinin ürünü kişi vekalet yoluyla aldıktan sonra yani vekaletli de ondan emanet olarak aldıktan hı hı. sonra üzerinde işlemini yapar dediği tarihte geldiği zaman ona teslim eder. Evet. Bir de şöyle bir durum var hocam. Mesela özellikle yüzüklerde ya da bileziklerde şöyle bir şey yapılıyor. Yüzüğü satın alıyorsunuz, parasını da peşinen ödüyorsunuz. Ama mesela onu küçültmek gerekiyor veya büyütmek gerekiyor. Bu tip durumda... Aynı olay onun için geçerli? Yani muayyen tayin ettikten sonra ben şu yüzüğü aldım. Evet parasını Belirdiniz, ödedim. E, parasını ödediniz ve yüzüğü de es, elime aldım. Hı. Benim oldu alışveriş bitti. Evet. Parmağıma büyük geldi, küçük geldi. Şöyle olacak, böyle olacak. İşte evet. burasında şu yazı olsun, bu yazı olsun diye. Artı olarak ona bunu bırakıyorsun, Bu işlemleri yapmasını rica ediyorsunuz. Evet. O da bunu bazen bedelle, bazen bedelsiz yapar. Ya size para veriyor mesela. Ufaklığı zaman diyor ki bu kadar gram düştü diyor. Para veriyor. O anda yani ikinci bir işlem olmuş olacak. Bunu yani teslim işlem ettiği oluyor. anda. Tamam. Ama akti birinci olarak peşin olarak bitirmiş oluyorsunuz. Evet, ve belirtmiş oluyorsunuz. Yani ilk anlattığım reçet aslında bu idi. Hı -hı. Ama var olan da bunu yapabiliriz. Olmayan üründe bu sistemi icra edemez. Orada mecburen ikinci sistem olarak, ikinci reçet olarak kapora sistemini belki devreye sokabiliriz. Evet. Şimdi bu altın alakalı hocam bir sorumuz daha vardı. Onu hemen burada aktarayım. Altının vadeli alınmasının haram olduğundan bir haberdik. Fakat almış bulunduk. Şimdi yapmamız münasip olan şey nedir? Altını geri mi verelim yoksa parasını hemen ödeyelim mi? Ee, Tabii ki daha önceden de ifade ettiğimiz üzere İslam fıkhında alışverişin birçok çeşitleri vardır. İşte mebi itibariyle, semen itibariyle taksimi vardır. Bu taksimlerden bir tanesi ve özel başlık altında alınan konu da sarf aktidir. Sarf her iki bedelin para olması. Her ne kadar altın takı olarak para şeklinde kullanılmasa da günümüzde olduğu gibi ama hılki olarak bakıldığında yani yaratılış itibariyle para olarak yaratılmış olması ve altın ve gümüş olması ve bu konuda da nas varit olmuş olduğundan dolayı bunların birbirleriyle trampası veya karşılığında satın bedelinin verilmesine de sarfakli deniyor. Normal bir alışveriş gözüyle bakılmıyor. Evet. Böyle olduğundan dolayı aynı cinse hem eşit hem peşin olması, farklı cins ise eşit olması şart olmasa da peşin olması şart olacaktır. Evet. Kardeşimiz vadeli bir alışveriş yaptığından bahsediyor. Bu caiz değil. Riben nesha dediğimiz faiz olayı cari olur. E şimdi yapmışım zamanında pişmanım, e, borcum var. Ne yapayım? E, burada güzel olan akli bozmalıları, yani alacak vereceği aralarında bitirecek şekilde altını geri iade edip ödediklerini alarak işi bitirmeli. Sonradan peşin olarak ikinci bir akitle bu işlemi yapması. Ha, karşı taraf bunu kabul etmiyorsa çünkü tek taraflı pişmanlık bir işe yaramayacaktır. Ha. O bunu vermeyecektir. O zaman e, tövbe etmekten başka bir şey gelmez. Ama borcunu da bir an önce kapatarak tamam, e, tamam. bu şekilde arada alacak vereceğin kalmaması. E, çünkü pişmanlık Normalde yani fasit akitlerde her iki tarafın da buna duyarlı olması gerekir ki ortadan kaldıralım. Evet. Tek taraflının duyarlı olması, karşı tarafın kabul etmemesi durumunda akti bozma yetkimiz olmayacaktı. Evet. Yani belki İslam'ı otoriterin var olduğu bir sistem olsaydı bu imkanı vardı. Yani tek taraflı kişi bunu bozabilir. Ama günümüz sisteminde böyle bir şansınız yoktur. Yani ben senin inancından bana ne diyebilir karşı taraf ve sizin de bunu... E, taşıyabileceğiniz bir otorite yok. Hı hı. E, dolayısıyla e, sizin pişmanınız birey olarak şahsınıza tahallük edecektir. Tövbe istiğfar edersiniz. Eğer bu ribel fazıl olsaydı yani bir faiz almış olsaydınız o fazlalığı e, veriniz derdik. Evet. Ama burada bir fazla alma olayı yok. Burada bir vade olayı var. Hı hı. E, vadenin de müşakhas olarak alıp tasadük etmekten de bahsedemeyeceğimiz için yapılacak bir şey yok. Tövbe istiğfar etsin deriz. Evet hocam. Bir daha bunu yapmamaya da azmetsin. İnşallah. Yani bunu aslında ben çokça etrafımda da duydum hocam. Bu vadeli altın olayın. Çünkü çokça anlatılmadığı için, sorulmadığı için de hani anlatırken veya alışveriş yapılırken de mantık Dolayı. Evet. O yüzden de bayağı bu sıkıntıya düşen kardeşimiz var. Ya bu konuda e, fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman o kadar üzerinde durulmuştur ki e, Hz. Ömer'den rivayet edilen eserlerde işte şu direğin arkasına gitmek için senden izin isteyecek olsa ona izin verme. Yani bedensel ayrılık vuku bulmasın. Arada alacak verecek kalmadan ayrılık olsun diye. Hatta sıhhat derecesi belki problemli olmakla beraber damdan atlasa sen de onunla beraber atla. Tabii bu meselenin vahametini ortaya evet. koyabilme adına verilen bir örnek bir misaldir. Yani bedensel birliğin önemi burada. Hı. O yüzden e, efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ha em ve ha yeden biyet şeklindeki ifadeleri yani peşin olması, elden olması, al ver şeklinde olması bu noktada vadenin kesinlikle caiz olmayacağını ifade etmiştir. E, vade riben nesa dediğimiz vade faizini doğuracaktır ki bu da haramdır. Evet. Bu arada değerli dostlarımıza hemen belirtelim, ilmihal.com.tr adresinden devamlı surette o site üzerinden yapmış olduğunuz bütün soru cevapları inceleyebilirsiniz. Belki o anda fetva hattını arayamayabilirsiniz, akşam saattir, farklı durum vardır, belki sorabileceğiniz kimse yoktur en azından bilgi edinmek anlamında oradan da yine bilgi edinebilirsiniz. Bir diğer sorunuz hocam, memlekette dedemden kalma ve bana düşen bir tarla var, ben köye pek gitmem, gitsem de tarlaları bilmem. Bana kalan bu tarlayı da görmüş değilim. Köyde yaşayan biri beni arayarak o tarlayı benden satın almak istedi. Komşu tarla onun olduğu için ben de anlaşarak bir fiyat üzerinden sattım. Geçenlerde bir cenaze sebebiyle köye gittim ve gelmişken bu tarlayı da bir göreyim dedim. Baktım ki bu tarla konum olarak çok güzel. Bilseydim satmazdım. Tapu da henüz vermemiştim. Arkadaşlarımdan bazıları görmeden sattığın için... Bu satışın geçerli olmadığını söyledi. Bu doğru mudur? Sattığım kişi bunu kabul etmiyor. Tapusunu vermesem ve parasını geri iade etsem bu vebal olur mu? Evet. Bir İş şey işten geçti. Şimdi mi? şöyle bir şey. Bir insan alışveriş yaparken gerek bayi olsun yani satıcı olsun, gerek müşteri olsun yani alıcı olsun. Satışa konu olan nesneyi görmüş olmaması... Aktin sıhhatına engel midir? Aslında mesele olmadan alakalı. Bu, evet. ee, Hanefi mezhebiyle şafi mezhebinin iktilaf ettiği konulardan bir tanesidir bu. Hmm. Yani bir malın satın alabilmek için kişinin o malı görür olması şart değildir. Keza bir malı satmak için kişinin o malı daha önceden görmüş olması şart değildir. Ancak malın belirgin, bilinir bir mal olması alıcı açısından şarttır. Yani ben size bir mal satıyorum. Satmış olduğum mal eğer akit meclisinde hazır ise ona işaret etmekte o belli olacaktır, belirgin olacaktır, malum olacaktır. Evet. Ama akit meclisinde o mal hazır değil ise yani şu anda yanımızda olan bir mal değil ama benim mülkümde olan bir malsa o malı bir şekilde senin e, bilebileceğin meçhuliyeti bertaraf edecek şekilde bir malumiyeti ortaya koymam gerekir. O malı kendime izafe etmek gibi veya mekanına e, işaret etmek gibi veyahut da onu vasıflamam gibi anlatmam gibi şu şu vasıflarda mal. Bu şekilde kafanda ona dair bir şekillenme söz konusu olduğu zaman böyle bir alışveriş yapsak caiz olur. Ancak size satmış olduğum o ürünü, o malı siz görmeden aldığınız için burada fıkıh dilinde hıyar diye tabir ettiğimiz bir serbestliliğiniz var. Nedir o hıyar Gördüğünüz zaman alıp almama da serbestsiniz. Hmm. Yani ben bu akdi geçerli kılmıyorum da diyebilirsiniz. O zaman paranızı geri talep edersiniz. Veya ben bu akdi geçerlilik kılıyorum diyerek de akit Abi, devam istiyorsun. edebilir. Bunu şer şerifin tanımış olduğu bir haktır. Rüyet muhayyel diliği. Hmm. Ancak rüyet muhayyelliliği müşteriye mi aittir yoksa bayiye de ait midir? Yani bayinin de böyle bir yetkisi var mı? Çünkü bir malı satarken görmek şart olmadığı gibi alırken de şart idi dedik. Ve alan kimse için böyle bir muhayyellik hakkı tanındı. Satan kişi için de böyle bir muhayyellik hakkı var mıdır? Bununla alakalı kaynaklarımızda İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen ancak daha sonradan bu görüşünden vazgeçtiğine dair kavir rivayetlerinin olduğu ibareler aktarılmakta. Ki merhum Ebu Hanife Rahimullah daha önceden e, böyle bir muhayyellik hakkının olduğundan, daha sonradan bu görüşünden vazgeçtiğinden bahsediliyor. Bununla alakalı e, tarihi vaka olarak da yine bizim kaynaklarımıza Hanefi fıkıh kitaplarında geçen bir meseledir. E, Hz. Osman ile Hz. Talha Allah onlardan razı olsun. Aralarında geçen bir alışveriş. Hazreti Talha'ya Basra'da bir arazi kalıyor, işte bu ganimet pay edilmesinde ama Hazreti Osman onu görmemiş. Hazreti Talha radyalla antı o araziyi Hazreti Osman'dan satın almak istiyor ama o da onu görmemiş. Yani satan da görmüyor, alan Konuşma da görmüyor. görmüyor. Bize sual edilenden biraz daha farklı. farklı. Sual edilenden de alan kişi biliyor çünkü Hı -hı. komşusu diyor. Ama bizim bu örneğimizde bu olayda ne Hazreti Osman satıcı sattığı tarlayı biliyor veya bahçeyi ne alan Hazreti Talha aldığı yeri biliyor. Yani görme olarak biliyor. Tabii metrekaresiydi, şuydu, buydu vesaire anlatılmış. O ayrı bir konu. Böyle bir alışveriş yaptıktan sonra Hazreti Osman'a geliyorlar. Diyorlar ki ya sen aldandın, sen orayı görmedin, orası daha fazla değer ederdi, sen orayı ucuza sattın vesaire deyince ben muhayyerim. Çünkü görmediğim bir yeri sattım, gördüğüm zaman vazgeçebilirim diyor. Hmm. Aynı ifadeyi Hazreti Talha'ya da kullanıyorlar. Diyorlar ki sen görmediğin yeri attın, orası o kadar para etmezdi. Sen zarar ettiğim bu işten deyince problem değil diyor ben muhayyerim diyor neticede görmediğim bir yere aldım. Eğer gerçekten dediğiniz gibi o parayı etmeyecek olursa geri veririm alırım paramı diyor. Tabi Hz. Osman ile Hz. Talha'nın arasındaki bu ihtilaf yani sen de ben de ikimiz muhayyer miyiz acaba? E bu noktada hakem olarak e, hakim bin Hz. Cübeyr bunu hakem tayin ediyorlar sahabenin huzurunda yani aramızda hakemlik yap. E, muhayyer kim? Hazreti Osman mı? Hazreti Sat. Talha evet. mı? Yani satıcı mı, alıcı mı? Bunun üzerinde e, çıkan hüküm Hazreti Talha'nın muhayyer olması, Hazreti Osman'ın muhayyer olmaması. Evet. Yani alıcı muhayyer, satıcı Sat. muhayyer evet. değil. El-Mavsili ihtiyar isimli eserinde bu hadis-i yani bu olayı, bu eseri aktardıktan sonra diyor ki Hazreti Osman'ın e, işte hakem tayin etmesi ve hakemin Hazreti e, Talha için hüküm vermesi, yani müşteri için hüküm vermesi ve o olayın sahabe huzurunda olup da sahabenin bu konuda sükut etmesi, kabullenmesi bir nevi icma oluşmuştur. Hmm. Ve muhayyellilik bayi için değil, müşteri içindir, sabittir diyor. Hmm. Dolayısıyla bir insan görmediği bir malı aldığında serbesttir. Ama bir insan görmediği bir malı sattığında ise serbest değildir yani alışveriş geçerli olacaktır. Bir daha gördüğü zaman ya keşke ben bunu satmasaydım vazgeçiyorum deme şansına sahip değil. Burada şunu da ifade edelim ama hani müşteri görmediği bir malı satın aldığı zaman e, serbesttir diyoruz ya ancak görmediği o mal numune talikiyle satış arz edilen mallardan ise yani misli mallarda Örneğin işte siz mesela kurum olarak bu bardakları sipariş ettiğiniz evet. e, muhtemeldir ki bu bardağı size sunan kişi size numune getirmiştir. Evet. E, bir tane numune getirdi veya iki tane numune getirdi. İz, tamam dediniz bundan 100 tane alalım dediniz. Bunu gördünüz. Evet. Ve o 100 tane bardağı görmediniz. Satın aldınız. Ama numunesini gördünüz. Bu durumda o 100 tane bardak geldiği zaman görmediğiniz bir ürünü aldığınız için almama hakkına sahip olur musunuz? Hayır. Niye? Çünkü bunu görmeniz, onu görmeniz hmm. gibidir. Bununla o aynıdır çünkü mislimallardandır. Hmm. He, ancak e, burada size gösterilen ile gelen arasında bir fark olsa, işte bunun e, gülü kırmızıydı da gelenlerinki mavi örneğin, işte yazısı gri de gelenlerinki beyaz, bunun gibi bir farklılık söz konusu olursa, o takdirde siz muhayyer olursunuz. Ama bu muhayyerliğe e, vasf mergub deniyor. Yani sizin istemiş olduğunuz vasfın malda bulunmamasından dolayı serbestlik. Dilerseniz arkada onay verirsiniz. Dilerseniz yok bize gösterdiğin ürün bu değildi, almıyoruz diyebilirsiniz. Ama aynısı gelirse bunu deme şansınız yok. O yüzden mutlak anlamda bir insan görmediği bir malı aldığı zaman her halükarda muhayyerliği var değil. Numunesini görüp de kabulleniyorsa iş bitmiştir. Evet. Ama numunesini görmeden anlatılarak kabullenmiş ise veyahut da işte sizin bir arabanız var bana <gülüyor> arabanızı aktardınız şu şu vasıflarda e, ben de kafamda şekillendim tamam pazarlığını yaptım aldım ama daha görmedim e, numuneyle satış arz edilen mallardan da değil çünkü ikinci eldir bu durumda bu alışverişimiz geçerli olur ama gördüğüm zaman hiçbir gerekçe beyan etmeden almıyorum deme şansına sahibim yani niye almıyorsun sorusuna cevap vermek zorunda değilim gördüm almıyorum o kadar ama bu alıcı için, satıcı için böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Ancak satıcı için şöyle bir şey olsa, bu da önemli çünkü belki meseleyle yani sual eden kimsenin sualiyle de irtibatlı karar meselesi ve tağrir. Yani aldanma ve aldatma. Bir alışverişte eğer bir aldanma varsa bu aldanmadan dolayı kişi muhayyer olmaz. Ama bir alışverişte aldatma varsa aldatmadan dolayı kişi muhayyer olur. Arasındaki fark nedir? Şöyledir. Mesela ben size şu bardağı satıyorum. Hı. Diyorum ki işte Suat Bey bu bardağı ben size 10 TL'ye satırım. Ama bu bardağı 10 TL'den daha ucuza piyasada bulma imkanınız yok. Sizi yönlendiriyorum. Evet. Bu bardağın fiyatı 10 lira. Bundan daha ucuza kesinlikle bulamazsın. Deyip de sizi bu noktada bir nevi yani Kitliyor izliyorum, anda. kitliyorum ve oraya yönlendiriyorum. Evet. Ve aldıktan sonra bir bakıyorsunuz piyasada 1 liraya 2 liraya satılıyormuş meğersem. Bu aldatmadır aldanma değil. Hı -hı. O zaman siz bunu öğrendiğiniz zaman malı geri getirip paranızı geri alma hakkına sahip olursunuz. Hı -hı. Ama diyorum ki işte soat Bey ben bunu 10 liraya satıyorum. Demiyorum size piyasada bundan daha aşağı bulursunuz bulamazsınız. Hı -hı. Siz de aldınız bir baktınız ki piyasada 2 liraya da varmış. Burada aldandınız. Evet. Aldatılmadınız. Araştırsaydım. Bak, ben, ben size ya. demedim ki <gülüyor> bunun daha aşağısını bulamazsınız diye. Evet. Bu durumda bir muhayyeliniz yok. Hı -hı. Şimdi e, diyor ki köyümüzdeki e, bir komşumuz benden talep etti arsayı. Benim görmediğim arsayı. Evet. Hazreti Osman'ın misalinde olduğu evet. üzere. E, ben de ona sattım. Şayet o komşu ona demişse ki buranın fiyatı işte e, metrekaresi bin liradan gidiyor veya on bin liradan gidiyor. Hı -hı. Aşağı yukarı ortalama fiyatı budur. İşte iki aşağı veya iki yukarı gider deyip de başka bir şekilde burada bir fiyatı yoktur diyerek onu aldatmış ise ve realde ise oranın metrekare'si meğersem 100 bin liraysa hmm. ha, o zaman aldanma değil aldatılma söz konusu olacağı hmm. için bu kişinin muhayyerlik hakkı olacaktır. Ama böyle demedi, yani ben bunu bu fiyata alırım dedi. Sen de araştırsaydın, ben sana demedim ki buradan daha yüksek veya daha aşağı bulursun bulamazsın. Sen de hiç araştırmadan iyi tamam hayırlı olsun dedin sattın. Ve gerçekten baktın ki aldandın, orası daha fazla fiyat ederdi. Yapılacak bir şey yoktur, muhayyerliğin yoktur, alışveriş bitmiştir. Velev ki tapusunu yani resmiyet itibariyle devretmiş e, olmasan bile, akdi icap ve kabulle bitirmiş olduğun için, ki sorudan anladığımıza kadar parasını dağılmış. Evet. Çünkü parasını da iade edin Hı, diyor. Gibi. Dolayısıyla yapılacak bir şey yok. Adamın tapusunu verecektir. Ya onun üzerine su mu içer, ıldız mı içer ne yapar, kendiliğine bir şeydir. <gülüyor> Hocam şöyle bir şey yani biraz önce araçtan bahsettik. Ben mesela kendi aracımı bir ara satmak istedim. Ee, yani kendim aldığım fiyattan satmak istedim. Ondan sonra dedim hani farklı bir çeşidini alırım ondan sonra <gülüyor> ama fiyat mesela diyelim ki 30 liraydı. Ben 30 lira dedim adam. Adam geldi arabaya baktı. Tamam dedi yarın sabah dedi arabayı gösterelim dedi. Ondan sonra ben de alayım arabanı dedi. Evet. Ben de tamam dedim. Akşam oturdum. Arabaların piyasalarına baktım. Benim arabam eğersem 30 liraymış 40 liraymış. Şimdi aynı emsaldeki bir arabayı 40 liraya alabiliyorum. Dedim ki o zaman vazgeçeyim diye düşündüm. Bu anda mesela ben vazgeçemiyorum ya hocam. Söz verdik. Akitleştik çünkü. Bir dakika. Şimdi buraya bir parantez açalım. Vaatleşmek ayrı bir şeydir. Alışveriş yapmak ayrı bir şeydir. Ha, yani e, sen e, tamam e, o da göstereceğim. Ondan sonra alırım. Ben de o zaman satarım şeklinde ise bu ileriye yönelik alışveriş yapacağınıza dair bir vaatleşmedir. Hmm. Ha, tabii ki Müslüman verdiği sözün arkasında evet. olmalıdır. Ama hukuksallık açısından bir bağlayıcılığı olmaz. Ama yok aldım ve sattım dediğin gibi ise bu araba aldım Evet. sattım. Sadece işte yarın ekspertize sokacağız. Eğer bir kusur çıkarsa kusur muhayyeliyle geri veririm. Evet, Tarzında ise alışverişi bitirdiğiniz anlamındadır. O zaman senin piyasadan eyvah ben bunu sattım 30'a versem 40 kada evet. varmış demenin üzerinde hiçbir şey yok. Dediğimiz gibi üzerine su içeceksin gelmedi ama sabah gelmedi hocam. O kişi gelmedi. gelmedi. O zaman demek ki alışveriş yapmadınız. Sadece bir vaatleşme. Vaatleşme ya yani gelmedi, bakmadı veya e, şöyle oldu. Ertesi akşam bana haber gönderdi, tamam olur diye. Ama aradan zaman geç. Vaatleşmiş olduğumuz saatte gelmedi. Sonradan Siz, geldi. Yani e, konuşmanız peki. Nasıl bir konuşma yaptınız? Yani aracın işte durumunu belirttim. Şunlar şunlar var dedim. Bunun haricinde bir şey bilmiyorum dedim. Tamam dedi. Bunun haricinde bir şey yoksa dedi. Yarın sabah görelim, satışını yapalım dedi. Bu şekilde bir şey oldu ama sabahleyin de gelmedi. Ama alışverişi yapmadınız Yapmadı yani o zaman. Yapmadı, alıp vermedik. Olma şey olmaz. O sizin o zaman kendi iradenizde olan bir şeydir. Tamam hocam. Çünkü sonradan haber gönderdi, sıkıntıya düşmüş olmayalım evet. hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Ee, borçlu biri ölecek olsa, mirası borcuna yetmezse, malın miras olarak kalması gibi da miras kalır mı? Bir insan vefat ettiği zaman geriye bırakmış olduğu mala tereke derler. Terekeye tahallük eden e, belli başlı işlemler vardır ki bunun belli sıralaması vardır. Önce tekvim ve teçhisat dediğimiz kişinin kefenlenmesi ve defnedilmesi için Hı. gerekli masraflar o geriye bırakmış olduğu tehlikeden karşılanır. Evet. Velev ki çok borcu olsa bile önce bu yapılır. Kefenlenecektir Hı. ve cenaze ortada kalmayacak defnedilecektir. Geriye eğer mal kalır ise... Bu takdirde borçları var mı ona bakılır. Hı hı. Ve borçları o maldan karşılanır. Borçları kapatılır. Borçlar kapatıldıktan sonra geriye bir şey kalır ise ve bu kişinin de bir vasiyeti de varsa üçte birinden geçerli olmak suretiyle vasiyeti yerine getirilir. Tabi o vasiyet şer'i bir vasiyet, geçerliliği olan bir vasiyet geri kalan da varislere taksim edilir, verilecektir. Aynen. Yani önce ifade edildiği üzere terikeye bıraktığı mala tekvim ve teçhisatın haricinde borç tahallük eder. Hmm. Eğer borç, telikenin tamamını kapsayacak olursa hatta mal bitti, borç bitmedi, bu durumda varislerin herhangi bir talepte bulunma hakkı olmayacaktır. Hmm. Peki o alacaklılar alacağını varislerden talep edebilir mi? Ee, İslam fıkhına göre bir öyle bir yetkileri yoktur. Hmm. Çünkü borç şahsa tahallük eder, onun zimmeti nedir? Hayatta olduğu müddetçe öldüğü an zimmetinden bıraktığı mala tahallük eder ve malda da muayyendir. Evet. Bu muayyen karşılarsa ne ala karşılamazsa artık ahirete kalmıştır. Yani mirasçı varis olan kendiliğinden işte babamız borçlu olmasın, borçlu olarak ahirete gitmesin diyerek ödeyecek olursa da bu teberruda bulunmuş olur. Güzel bir e, yol izlemiş olur. Tavsiye edilir ama böyle bir mecburiyeti yoktur. Günümüz hukukunda e, bir insan bir kimseye mirasçı ise bu durumda mirasından pay alabiliyor ise, alması şart değil alabiliyor ise, onun borcunun da ona tahlik ettiğinden bahsedilir. O yüzden reddi miras denilen bir kavram vardır evet. günümüz hukuk sisteminde. Yani ne demektir reddi miras? Ben bu adamın mirasını istemiyorum, borcuna da karışmıyorum demektir. Bunu genelde ne zaman yapılabilir? Bırakmış olduğu mal... Miras e, borcundan az ise yani borç daha fazla ise ben ne alacağım bunun mirasını? Çünkü aldım mı daha fazlasını ödeyeceğim diyerek reddi miras yapacaklar. Evet. Ama reddi miras yapmıyorsa, mirasını aldıysa o verecek elindeki malları artı borç devam ediyorsa borcun ödemesi için şahsi malından ödeyecektir. İslam fıkında zaten kendiliğinden reddi miras oluyor. Hmm. Yani eğer borç bıraktığım maldan fazla ise bunun ben reddi miras yapıyorum demesine gerek ki zaten evet, mirasçı evet. olmayacak. Evet. Peki mirasçı olmayacak, borç da devam ediyorsa bu borç zaten onu dediğimiz gibi şahsına tahallük etmez. Mala tahallük ediyor. Dedi. Matla bitmiştir. Yapılacak bir şey yoktur. Ahirete kalmıştır. tavsiye niteliğinde ödesen iyi olur. İşte müverrisin borçlu bir şekilde ahirete gitmiş olmaz deriz. Ama ödemek zorunda da değildir. Evet. Şimdi hocam mirasla alakalı şöyle bir özel e, bir soru da var. Onu paylaşmak istiyorum. Kimse zaten herhalde hocam kalan parayı reddiği miras yapmaz herhalde. Yani şimdi, mal kaldığı zaman. Şimdi şöyle bir olay olabiliyor bazen. E, yani resmiyetle alakalı. E, bazı borçlar e, ilk anda gözükmüyor. Sorulan gözüküyor yani hani bir tartarsın benim işte babam vefat etti şu kadar mal bıraktı şu kadar borcu var bunu karşılıyor karşılamıyor karşılamıyorsa reddi miras yaparım sorumluluktan kurtulurum Hı. resmiyet açısından ama karşılıyor ise fazlası varsa niye reddi miras yapayım alayım borcunu ödeyeyim kalanını da alayım diye kabullendikten sonra bazı borçlar çıkabilir hariçten o zaman ödemek mecburiyet o zaman olur? resmiyette yani günümüz hukuk sisteminden ben bahsediyorum zaten düğün sistem... görevlik öyle bir şey yok bu sefer ne oluyor? Bir kere o mirasçı oldu ve reddetmediğinden dolayı yani bir nevi treni kaçırmış olacaktır. Çıkacak olan bütün borçları ödemek zorundadır. Bu ciddi anlamda kişiye zulümdür. Evet. Maalesef günümüzdeki beşeri hukuk sistemi bu bağlamda mirasçıya yani geriye kalan varise bu anlamda zulmetmiş oluyor. Hmm. Zaten İslam fıkhına göre baktığımız zaman bu adamın malı derhal taksim edilmez. Borçlar verilir. Velev ki borcun olduğu bilinmiyor doğanda verilmişti ve daha sonradan borç çıktığı zaman ne kadar aldıysa o aldığı ondan alınır yine borca sarf edilir Ama sen Madem ki bunu aldıysan artık ne kadar borç olursa olsun bunu ödeyeceksin böyle bir şey yoktur. O yüzden e, bu konuda e, yani reddi miras hukuksallılığı belki e, Müslümanların bu sıkıntıya düşmemesi için bir reçete olarak sunulabilir. Ama onun da e, kestiremle biliniyor. Çünkü borç özellikle Devlete tahallük eden borçsa ise vergi borçları gibi falan vergi dairesinin borcu falan vergi dairesinin borcunu gözükmeyebiliyor. Bakıyorsun evet. ki borç temizlenmiş sıfır bir şey yok. Ama başka bir yerden haber geliyor ki falan dairenin senden şu kadar yani müveresinden şu kadar alacağı vardı. O ayrı bir borç o ayrı bir borç bu sefer hepsine tahallük ediyor. Burada geriye kalan kişiler ciddi anlamda zulme maruz kalmış oluyor. Evet. Şimdi hocam biraz alakalı bir itfaiyeci kardeşimiz demiş ki İstanbul'da itfaiyeciyim belki duymuşsunuzdur biz itfaiyecilere miras kaldığını Türkiye güzeli Mamure Hanım tarafından şahsını iki kez yangından kurtardığımız için 2000 yılında bankaya yatırmış olduğu 16 trilyon paranın faizini bize miras bıraktı. Bu faiz ömrümüzün sonuna kadar hesabımıza yatacak. İçeride 18 yıllık biriken faiz ve aylık faiz hesabımıza yatacak. Ben hakkından feragat etmek istiyorum. Hakkımdan feragat edince para 263'e değil de 262 kişiye taksim edilecek. Ömrümün sonuna kadar faizli payla uğraşmak istemiyorum. Bu konu hakkındaki fetva nedir? Öncelikle bir insan ben filanciyi kendime mirasçı bırakıyorum deme hakkına sahip değildir. Miras şer'i bir olgudur. Müverris ile varis arasındaki bağlantı neticesiyle şer'i şerifin tespit ettiği oran ile kişi hissederdir veya değildir. Hissedar olmayan bir kimseyi siz ben hissedar ettim demenizde hissedar olmaz. Evet. Dolayısıyla mirasçı kılma değil de belki bunu vasiyete çevirebiliriz. Yani evet. vasiyet edebilir bir insan o da mirasçısı olmamak kaydıyla. Evet. Çünkü mirasçıya vasiyet yine geçerli değildir. Peki vasiyet anladığımız kadarıyla yani bunu biz miras olarak değil de vasiyet gibi irdeleyecek olursak bu şahıs işte İstanbul'daki itfaiyecilere vasiyet ettiğinden bahsedersek hı hı. ana parayı değil faizi vasiyet ettiğinden bahsediyor. Evet. Yani şu kadar bir miktar bankaya yatırmış falan tarihte ee, buradan alınacak olan faizi işte İstanbul'daki itfaiyecilere vasiyet ettim diyerek bunu tescilliyor, resmileşiyor. Onlar hayatta olduğu müddetçe onlara yatırılsın. Hı hı. Bildiğim kadarıyla bu son günlerinde tartışılan hatta e, mahkemesel bazı olaylar var. Bu kadının varislerinin itirazları olmuş bunun gibi bir takım şeylerden de aktarılıyordu. Tam e, gündemi de takip etmedim bilmiyorum ama e, herhalde aynı konu olsa gerek. Evet. E, bu bizim fetvaya gelen meselelerden bir tanesiydi. Burada şimdilik e, baktığımız zaman zaten mesele gayrimeşru bir mesele. Nedir o? Faizin vasiyeti. E, peki e, ne yapması gerekir? Bu kişinin ben faiz almıyorum dediği zaman yani bir e, şeyden bahsediyoruz. E, i̇şte yani İtfaiyeciden bahsediyoruz. Hı hı. Almıyorum dediği zaman o e, kişiye geri dönmeyip kendisi gibi olan diğerlerine. Diğer arkadaşlarına. Yani işte 100 kişi ise bu sefer 99'a bölünecek. Hı hı. 2 kişi çıkarsa 98'e bölünecek. E, peki ne diyelim buna nasıl tavsiye edelim? E, bu faizi almama yani bu akti iptal etme gibi bir şansı yok. Çünkü bunu kendisi yapmamış. Hı hı. E, kendisine veriliyorsa bu bir cebri olarak veriliyor demektir. Bunu alsın bankada bırakmasın. Hı -hı. Veyahut ben almıyorum diyerek diğerlerine intikal etmesine sebep vermesini Hı -hı. alsın ama kendi şahsında değil fakirlere tasattük etsin. Hı -hı. Neticede haram bir paradır. Hı -hı. Haram paranın sebebi de tasattüktür. Hı -hı. Onu birilerine hayır kurumlarına Hı -hı. verecektir. Ama bu belki devam edecek çünkü bu insan hayatta olduğu müddetçe devamlı onun hesabına yatırılacaktır. Bundan kurtulabilmek için işte talimat verir bankaya. Yani muhtemelen bu çalışan biridir. Maaşı zaten bir banka üzerinden yatıyor. Veya bunun namına bir hesap açılmıştır. Hı hı. Oraya talimat verir. Bu para yatırılır yatırılmaz filan hayır kurumuna e, havale edilsin. Evet. Şeklinde onu hiç kendisi kullanmadan kendisine hiç gelmeden direktmen hı. vermiş olur. E, kendi bir mülkiyet olarak da kendisine ait olan bir mal değil. Peki savap alır mı? Tasadduk sevabı almaz. Çünkü sahip olduğu bir malı vermiş olmuyor. Ama en azından haramı yeme imkanı varken Allah evet. rızası için haramı terk etme sevabı alır ki bu da az bir şey değildir. Evet. Yani bu da büyük bir mükafattır. Tavsiyemiz boldur bu, bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine. Hı hı. Eğer diğerleri için de aynı şey yapma imkanı varsa. Hı. Yani bir, bunu miras olarak düşünemeyiz. Belki vasiyet olarak düşürürüz. Ama vasiyette de ana parayı değil, e, miras... E, Faizi vasiyet etti diyor ki ileride olacak bir şey ki faiz zaten gayrimeşru bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu vasiyet olarak değil cebri olarak işte hükümetin veya devletin veyahut da sistemin cebrettiği ve kendi zimmetine veyahut da hesabına yatırılan bir bedeldir. Evet. Haksız bir bedeldir. Alır çünkü karşısında biri yok ki ona teslim etsin. Alır onu fakirlere tasaduk eder deriz. Hocam şimdi mirasla şöyle bir durumda var ya baba ya da dede mal varlığı var ama mal varlığını kazanırken e, bunun içerisine e, faiz bulaşmış, haram bulaşmış, haram yollardan ya da bu parayı kazanmış. E, öldükten sonra evlatlarına taksim ediliyor. Burada evlatların yapması gereken eğer evet, çıkarsak, sahibi belli olan bir mal soğu, yani işte müverris hayattayken birinden o malı gasp etmiş hmm. diyelim. Öldü. O miras olarak bu kişiye intikal etmez. Sahibi belliyse sahiplerine verilecektir. Hmm sahibi belli olmayan bir haram ise dediğiniz gibi faizden almış, eee takitlerle almış. Bu noktada bir mülkiyet söz konusu olabilir. Ancak hapis bir mülkiyet, çirkin bir mülkiyet, günah bir mülkiyettir. Burada da yapılması gereken tasattüktür asolan. Bu kişi intikal ettiği zaman mik sebebinin değişmesiyle belki ayın değişmiş gibi değerlendirilebilse de burada biz cami olarak fetvada söylediğimiz kendi asli ihtiyacı, işte bir daire kaldı zaten orada oturuyor. O bir asli ihtiyaç olarak değerlendirilerek orada oturmasına devam eder. Ama bir servet kalmışsa, bir farklı başka şeyler kalmışsa ve kesin de biliyor bunun hiç helal kazancı yok. Helal kazancı olduğu zaman oraya niyet edilebilir belki. Ama kesin bunun hiçbir helal değilse onu tasadduk etmesi, onu kendinden çıkartıp fukaraya veya hatta hayır müesseselerine veya ame dönen bir yere vermesinin gerektiğinden bahsederiz. Ve bırakmış olduğu müveris içinde tövbe istiğfar etmek, onun hakkında hayır dua etmek, Allah onu affetmesini talep etmek. Ama tabii imanlı bir şekilde ahirete gitmişse bundan faydalanır. Ama imanlı kurtaramadan gitmişse yapacak hiçbir şey de yoktur. Allah, ın Allah ın bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. Amin inşallah hocam. Programımızın evet. da sonundayız. Son olarak dua babına neler söyleyebiliriz? Duayı yapmış hocam. olduk aslında. Evet. Allahu Teala azzetleri hakka hak birip tabi olmayı, batılı batılı bilip de iştirak etmeyi kaçınabilmeyi cümlemize nasip eylesin. zürriyetimizden Allah'a asi Beynamaz kişileri yetiştirmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü hakikaten zor bir durum. Kafir anne babası olmak, işte inançsız bir kimsenin ebeveyni olmak veya işte dedesi olmak, şu olmak veya bunu olmak Mevlam zürriyetimizle de hayır eylesin inşallah. İlahi umul kıyame İslam üzerine devam etmeyi nasip etsin. Eğer devam etmeyecekse de inkıtaya Amin inşallah. Allah razı olsun Amin hocam. Inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihaletlalegültv.com.tr ve hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı hem lalegültv.com.tr'nin internet sayfasına hem de ilmihal.com.tr adresinden yeniden takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.